Ya Rabbi, kabirlerimiz ve mektahsatı Ya Rabbi, biz yaşamakta ve mümin kullarında tevkiyetine retişeyle. Yerinde daha incisinde öyle. Sevdüğün ömür sürmeyi nasip eyle. Kur'an'ın Efendimiz Muhammed'in Mustafa Hazretlerinin şefaatine ermeyeceğimize nasip eyle. Ya Rabbi, fizikselimizde sıhhat ve afiyetle ikrar ederiz. Hastalarımıza şifalar veriyoruz. Esirlerimize dalalar ikrar ederiz. Mücahit kardeşlerimize kağıtlara karşı mansur vermeyi över ve müzaffer vebali eder. Ya Rabb'i'sın kafirleri kahreyle. Ya Rabb'i'sın kafirlerin, kafirlerin, zalimlerin Nallerine, duyarlarına, evlatlarına, Müslümanlara delimet ihsan eylesin. Ya Rabbi bu ünlerin gönüllerini birbirleriyle cem-i tevhif eylesin. birlikte beraber hareket etme şuuruna sahib eylesin. Ya alemin ümmet-i muhammeli ahir eylesin. Ya ve göldelerimizi vesaire, Müslüman kardeşlerimizin her çeşit maddi manevi, semavi arabi, afetlerden, telafetlerden, musibetlerden, Zalimlerin, tasiklerin, facirlerinin gelebesinden, düşmanların istidasından mahlut eyler. Ziyaretli Müslüman duyanlara, Müslüman, insaflı, mütteki, salih, idareciye maklid eyler. Ziyaretli Alemin, Müslüman kardeşlerimizi, askerlerimizi, kafirlere karşı galip eyler. Ziyaretli Alemin, dünyanın ve ahiretini bildiğimiz, dünyadığımız her türlü hayırlarına cümlemizi maiz eyler. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden cümlemizi mahlut diyorlar. Şu okuduğumuz hakimler hürmetine dualarımızı kabul eder. Çünkü Peygamber Efendimiz her Hattibin sonunda yapılan dualar makbul diye müjdelemiş. Bizim de dualarımız bizi makbul dualardan oldu. Ya Rabbel Alemin Habibü Ezizim hürmetine dualarımızı kabul et. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyetinden ayrılmak. Bu sünnet-i seniyete uyup ömrümüzü Resulullah Efendimizin yolunda geçirip Şehir seyahatları kazanmayı nasip ediyorlar. Amirette Peygamber Efendimiz'e konuşuyorlar. Halk konuslarından doya doya içmeyi günlerimize nasip Rabbe'l Alem'in Firdeysi Ala'da Habib'i ödüline güzel konuşuyorlar. <gülüyor> Zeranum kaylandır Rabbil Rahim ayet içerisinde dindirilen senin ilahi selamlarla muhatap olmayı mesut eyle. Senin zamanı gelen has kılığını dinlesen bizleri de lütkümmel kiramille dahil eyle. Bi hurmati fatamatul kur'an min azum ve bi hurmati salavat şerife ve bi hurmati i söz, yana ve canan kıstıran söz için cemaatle yardım tenebiliyor. Bir de Kur'an sözümüzde inşallah kaliteli kız eğitimi yapacağız. Hanım kızlarımız islami bakımdan güzel yetişecekler. İnşallah İslam'a faydalı olacaklar. O biz bu sefer türlü imkanlarımızla değerlendirmenizi rica ediyoruz. O anda sana kıstıyan hanım ve artık kardeşlerimiz varmış. Hatta iyisi Erhan'ın diyor ki, ben devamlı yetmiş yaşında bir hanımım hanım karikatınıza görmek istiyorum Adılar şartlarını yerine getiremezsem diye İlahe giral diye düşünüyorum diye İyi insan Niyet eder? Biran, Allah yardımcı olur Niyetinden dolayı yakalata bir seyat Onun için hiç böyle hayırlı şeyde karadik etmemek lazım Adılar bana güzel kılamaz mıyım, hata eder kılmayalım kıyım, mı diyoruz o üç kısım adı atan, o üç kısım tutmayalım mı diyoruz Hayır, tutuyoruz kısırlarımız varsa Allah diyoruz ben sormak isteyen kardeşlerim hemen ders tarih edelim çünkü önemli çünkü emanı yapacaklar, sevap kazanacaklar Manevi bakımdan zil sevde Allah olsa aşk güllerdiysen kuyruğunu bütünler bilah mislihadan çok sevaktan zikirden kazanılıyor o yakından o zaman tarif edelim bunun için öyle karikaten girişte ilk iş tövbe etmektir. Beraberce tövbe ediyoruz. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi, la-iyyahu, illa-hu, el-hayyel-kavmuna, يا رب في هذه الساعه تعلم وترى تائهي ضالنا ان خوفه سواد الجحيم خوفه اضلال للنفسه لا يمدك بنسيتني ولا من لها حياه ولا مثوى اللهم امدا يدور لا İllâ ente felektunû ve ona âdike ve yâdike mestatâtı ve izi dikemî şerr-mâ sanâtı ebu'u neke dinne neke alevye ve ebu'u dîdembi haytunni fe illehu yâyaitun zuhûde illâ ente Allah sevgimizi kabul etsin. Geçmiş bir aftarımızı dağışlasın. Ondan sonraki emrimizde de sevgili kul olmayı, öyle yaşamayı, bu gün yeni bir çağrıya da karşılamağı cemiyetle cemayinin müsteritlerini nasıl dediği Orada öden kulun peygesinin makbul olması ve iyi bir duruma gelmesi için kul haklarında ödemesi lazım. Kul haklarında ödersiniz, elemleşirsiniz, dargınlarla barışırsınız, işlemci derece üzere satarsınız başka bir müslümanlarda. Üzerinde namaz olmuş borçları varsa önlemde ödersiniz çünkü önlem dünyada ödenir, ahirette günlüsü çok cezalar çekilir. Lazım. her zaman dikkat etmemiz her gün zikir ve yaparsınız. yaparız. de yapılır? Zikirler celisten haatim geliyorlar İmin size olan herhangi bir zamanında oturursunuz. Seyir girmersiniz, diz çötersiniz. O yüzden yirmi defa diye başlarsınız. Sonra bir parça üç kuduya daha atlayıp bunların salarını Ve programda bize kadar gelmiş geçmiş. Saadet ve eşyağısınıza Ve şefklerimizi röperle hediye edersiniz. Onların mani yardımlarını, hünneti, terövçüklerini, tazetle teyit mühazı edersiniz. Röperle şahit edersiniz. Sıdan canlı normalarını sağlasınız. Peki. Sonra ödünüz kafalar röperlenmek yaparsınız. Örümün, önden sonra sehhanları, kadri, Mahşer dününü, mahşer yerine Mahdeme-i Kübra'yı Hesabı, Sıratı, Cenneti Yenini, Cenneti'ne getirir Gelsiniz ki ey nefsin Akın başına tepla Dünada al ahiret pişmanlığın fazlası olmayacak Dolayısıyla cenneti kazanmaya çalış Cehennem'e düşmanlara dikkat et Benim cennetine çalış Hazretlerinin Söncülük bile olmaya bakmıyor Kendimizi çekileceğin altına edersiniz, versinize nasihat edersiniz. Öyle mi düşünmek? Rabıkayı mevcut yapmak çok zoraktır. O tasarfta, tarikatta insanın köyünün çok olmasına zoraktır, ödür. Sana rabıkayı meşrut yapılırken, fikir yapılırken, yani o iş gözünü kapatacak, meşrutu de hayalinden dağlantısını kuracak, meşrutunu gözünün önüne getirecek. Siz de beraber karşımızda gecenle getirin, hayalinizde. Gönlümüzü gönlünüze bağlayıp, seyircilerden i İlahi'ye allah Teala böyle gönül âleminden bağlantıyı görünce, yürüdün gönlüne, mürşidinden gelmesini vakit eder. O zaman İlkan Hasavuk'ta inenler, haritette seyir-i hala eder. Sonunda Tanaf-ı Şehir mekanı olur.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 Kalbinize nazar edeceksiniz, kalbinize iç aleminizin kapısı penceresini diye düşünün. Elden gönül alemine geçtiğinizi ve gönül aleminizde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün. Ve de bildiğin ki yarabbi dileyem ki daha vakinsin. Her yerde hacnın ve nacilsin. Ben nerede olsam sen benimle berabersin. Ben seni görmesem de sen beni görüyorsun, uyuyorsun, duruyorsun. Ya Rabbi ben senin iyi turunlanmak istiyorum Bana yardım edin, KFK'lı e, Refik'e benimle ve senizlik sana şu devletiyle menele ödeye edeceksiniz Bir de tamam, böylece ölümü düşündünüz Rüşütle davantıyı koyduğunuz da Allah'ın izniyle öldüğünüzün şiirine, örerek, münakaat edip, niyaz edip, rahatlıkla yıkak yaptınız Şöyle lütfen Zikir olarak numarik kardeşlerimizi o defa estağfurullah çektediler bu her Sonra defa la ilahe illallah Sonra yüz defa Allah'a Allah'a gölderse izgelerini Her bir defasında ilahi, onta, maksudu ve o <Sahil> da da diyecekler. O da öğrensinler. Yüz defa defa da gölderler Sonra gitince o yola çektirah kendilerine geçmişlerden biz de doğalden unutmasınlar. Bunları bizim kardeşlerimiz benim tarihlerinden bir kitap getirmişler, tasavvıflar girişti. E, kitaptan alıp okuyup da, geniş olarak da, anlayabilirsiniz. Tabi böyle okurum kalbin yatıracak, çalışılacak ki sığahtan ilerleme olsun. Ayrıca günün her saatinde zikri kalbinle çalışıyorsunuz. En basit edeyim beni dinleyin. ilahe illallah. Ma ma illallah ma ma illallah. Böyle size söyleyin Allah şayet olsun. İnsan Allah demeni düşünür gibi sessiz olarak devam ettirir. Allah mübarek etsin. İnsanları içinden sessizce Allah demesine zikri kalbi denir. Bu çok seraflı bir zikirdir. Biz her zaman yapan yolda, işte, çarşıda, pazarda, çalıştıktan, öpeyken, gezerken her zaman kalbimiz Allah'la olsun, Allah'ın adına ansın, içiniz Allah'a lahtırsın, saralımız çok olsun, Allah'ın huzurunda sevdiği bir kilo dağmanız nasip olsun. Salat-ı evvel vakti de cenaze kılmaya çalışır. Kadınlar öğle vaktiyle arkadaşlar cenaze kılmaya dair ikamet. Selamun aleyküm dostlar. İşrak vaktında dualar, evlatlar, dirhem, dirhem kıraatıyla zamanı değerlendirip, güneş doğmasından yarım saat 45 dakika geçince işrak vakti gelir. O zaman işrak namazı kılınır. Sabah ve öğlenin arasında 10'da 10'dir dediler Öğlene dakika kalın diye kılan Duhar namazı kılın Duhar namazı kılın O da çok serattı Akşam namazının sünneti artesinden Evlavi vardır, çok serattı Bir gün tepkiyi kadar İlahı olsa aklına söz ettir 2 olsa kılın O da bir 2, 4, 6, 12 taze Dört yıkak lanak da abdestini yattım, bütün gecesi ibadete geçmiştir. Çok sabah bütün gezi ibadet etmiş gibi sabah kazanım, bunu da kaçırmayın. Önce sabahlarınız artsın. Pazartesi terslerinde oruçlar tutun. Fiyat, sünnet islamında, hadis kitaplarında yer bile, tutarsınız. Sabahlarınızı artırmaya çalışırsınız. Hayır hasenat atarsınız, malınızla cihat edersiniz. İsmaila faydalı olmaya çalışırsınız, Kur'an öğretirsiniz. Doğratlarınızı hayırlı yetiştirmeye çalışırsınız, İslami faaliyetlerde katılırsınız aranıza, o çalışmaları yaparsınız, sevabınızı arttırırsınız, ediyoruz. İkinci tavsiye edilen husus, günahlardan kaçınmaya dikkat edin. Etrafımız ateş çemberiyle çevrilir, günahlarla dolu. Kadınlar açıp günahı insanlara var, müsküphan yayınlar var, barlar, pavyonlar var adamın çaldığı öğrendiği yanları de para insana her türlü kötü bir yaptırıyor aklınızı başınıza toplayın yüzünüze, durulucu, önünüze mağrısınıza halkın olup binahlardan uzak gelin takra ehliye olun basaltma demektir, takra yolu demektir yanlış nasıl olacağız? binahlardan düşman Böyle olsa alması var. Böyle olsa ibadetin tadı değildir. Böyle olsa nasıl ibadet? Böyle olmasa yanında sayılır. Hatta ete batmak aşağı değildir. Allah'tan biraz zaten kaçınmakta, maziyatını unutmayın. Düşünbizi de Allah'ımızı düzeltin. Dürüstlik demek, hassaslığı demek, güzel ahlak demektir. Rekâlibüt demektir, doğru sözlülük demektir. Kirliklik demektir, cömertlik demektir, fedakarlık demektir, arkadaşlık demektir, sevgi demektir, saygı demektir, nezaket demektir. Tesaklılık değil, yani insanın huyu güzel olacak işte, yılış gibi olacak, mevraman gibi olacak, eşlat olacak. Yani böyle insan-ı olmaya çalışacaksın. Hala muhakkak olsun, şimdi her birbirinin bir fatıha üç gülüme okum bir yapalım. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا النبي، أما نسأل الله أن الله ما أمر Küfür <gülüyor> ahid gün Allah'a söz vermiş, mutlu evlan yetişebiliyorsunuz. Allah Allah'a söylediğimize de talep edin. Allah yolundan yürüyin, satay yolundan ayrılmayın, Kur'an söylemi yolundan ayrılmayın, Şeytan'a mesela inmeyin. Allah yolundan, Kur'an söylemi yolundan, Resulullah'ın yolundan, Şeriatın yolundan ayrılmaz. Tarikatın adabını öğrenin, artık bunda evlenmesi desin. Amcalarını düzelleştirip kâhid insanlardan bir mescid etsin. Önümüzde Allah'ın huzuruna saygın sevdiği kıl olarak dağılmanızı mescid eylesin. Düzünle bir eser, Şimdi ben şehirler arası bu gideceğim için bu sizin çöplerinize bir kevap şey vereceğiz, yok yani getriyorlar, yasıpa getriyor. Çok biliyorum ilgiliyorum Bunları bir başka zaman cevaplandırayım diyeceğim Hani bu soru selamlar bir daha gelir mi gelmez de bilmiyorum Onu kusura bakmam. Yani şu anda çok güzel duruyoruz böyle bir yere kadar gelicez Allah razı olsun Benim de kıskanlığa da var değil şimdi ama efendim bu dualar istemeler var efendim elleri inşallah duaları ödecek. Allah'a fatiha ve selamünaleyküm ve rahmetullahi